Allahü Teala, Kitabı Aziz. Aüzbu Allahı, Şeytanı Raja'im. Bismillahi r inna arsulna k şahıda, m mivşera, m nəzira, v dâğyan bi izni ve sırajım minira. Şerak Allahu Aziz. Jüttey kâinat, fârın şâlet, m fârın mevcudat olan Muhammed Mustafa aleyhi ve sallamı, ümmet olmakla Hak Teala'nın en büyük nimetine erişen Hak kendi ismiyle isimlendirdiği kıyamet gününe inanan Mahkeme-i Kübra'da bu kısa hayatın hesabını vermeyi kabul eden Hakk'ın cennetine talip, rızasını ragip, cemaline aşık olan müminler. ünlüler. risale Risalet Efendimiz Hazretlerinin nazi fezailinden bir mevzecik yani ümmanlardan denizlerden bir katre, güneşlerden bir huzme olarak bundan evvelki kutbelerimizde Rabiül Evvel ayında olmak olmak münasebetiyle bahsetmiştik. Yine fahr Risalet in Risalet'in olan mertebesini ve Kitab-ı Kerim'in bütün mahlukat-ı ilahiyye nezir ve şahit olduğunu okuduğu ayetle cenabı hak ilan etmektedir. En kutlu ümmet bizleriz. Elhamdülillah. Zira Allah'ın mahlubu, sebebi hirkati alem olan rahmete ill-alemin efendimiz Hazretlerine ümmet olmak dolayısıyla bu kutluğa ve bu lüleye erişmiş. Zira tüm enbiya yani büyük peygamberler, il-lazim ve resuller, Resul-i Ekrem'in ümmeti olmayı Allah'tan talep etmişlerdir. Kendilerinde zuhura gelen harikulâdat, Miraat-ı Muhammed'den aldıkları ziyâire ve nûredir. Şemsi, hakikat-ı Muhammediye, güneş gibi, diğer enbiya, yıldızlar gibidir. Nasıl ki diğer yıldızlar, Güneşten ziyalarını alıyorlarsa nurlarını, cümle Enbiya'da peygamberimiz mahbub i Kibriya, Allah'ın sevgilisi ve bizim sevgili olan Muhammed Mustafa'nın kulundan nurlarını ah alıyorlar ve almışlardır ve alacaklardır. Cenab-ı Hak ahkamı eskimeyecek olan Mektud-u Rabbani, habrullah ül olan Kur'an-ı Kerim'inden Allah'ın ipidir Kur'an-ı Kerim, betim bir iptir. Bir ucu Hakk'ın yedi kudretinde bir ucu bize hızlanmıştır. Her kim ona sarılırsa muhakkak necata ve fedaha irer. Her kim onu terk ederse o ipi halake bahgindir. Bu fani dünyanın alayışı çok çabuk geçicidir. Gençliğin nasıl geçtiyse öylece. Hem çocukluk çağı, gençlik çağı, dinçlik çağı, şehlik çağı derken kapıya o da uzun yaşarsan yani, kafeye cansız at gelir dayanır. Halbuki gözlerinde ibret olan ve kendilerine düşünce nimeti verilen kimseler şöyle baksınlar, meyve daha henüz olmadan düşer bazen dallarından. Bunun manası şu yani, birçok insanlar genç yaşında ölümle karşılaşırlar. Yine, daima ben söylerim, sekatat şirkanlarına gidiniz, orada hep genç hayvan başı göreceksiniz. Yaşlara pek azdı. Anlaşılır ki ömür çok kısa fakat manası gayet büyük Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nimetullah'tır. Allah'ın en büyük nimetidir. Allah da bu nimetini bize ihsan etmiştir. İşte Musa, Kerimullah gibi Kelim, İsa ruhullah gibi peygamberler ya Rabbi keşke bizi ümmeti Muhammed'den olsaydık yani bu gıpta etmişler bizim halimize. Kutlu peygamberler. Makamımız gayet de Yalnız resul Ekrem desin ki Ya Rabbi şu benim ümmetimdir desin, bu kâfi. Allah Ümmetiye kabul etsin. Cehennemin derekatı ve cennetin miftahı Resulullah'ın yedindedir. Çünkü Cenab-ı Allah kitabı keriminde <gülüyor> ona Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye hitap etmemiş. Hiç yok. Ya eyyühe el nebi, ya eyyühe resul ya eyyühe el ya eyyühe el bu şekilde hitap etmiş, bize de öyle. Ya eyyühellezine amelüyle hitap etmiştir. Onun şerefinden dolayı. Mümin esması Allah'ın isimlerinden yüce bir isimdir. esma Hüsna'dandır. Kendi ismiyle bizi isimlendirmiştir Cenab-ı Hak. Ona ümmet olduğumuz için. Musa Peygamber Ya Musa, Hz İsa'ya Ya İsa, Süleyman Nebi'ye Ya Süleyman diye hitap ettiği halde, Resul-i e, Kur'an-ı Kerim'de Ya Muhammed hitabı yoktur daima Cenab-ı Peygamber'e tazim ile tazim ile hitap etmiş. Ya eyyühen nebi, ya eyyühen rasul. ve onun ömrüne, hayatına yemin etmiştir. Hayatına yemin ederim ki ya Habibin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin hayatına yemin ederim bu böyledir demiştir Cenab-ı Hak. Hiç Peygamber'in hayatına Allah yemin etmemiştir. Yine Cenab-ı Peygamber'in Mubarek Cemal'in nuruna ki ve duha ve ki vaktine o duha hangi duha vaktidir o Resul Ekemin tulu duha duha vaktidir Resulullah'ın tulu ona Allah yemin etmiştir zuhuruna yani Allah bu verilen bu şeyde yani bu tefsirle bu Şerif'in şerhi kasandan böyle belirlemişler yani böyle diyor bu tefsiri ve duha, duha vaktine, her duha vaktine yemeği umarsa, Resul-i Ekrem'in duha vaktinden zuhura geldiği için her duha vakti şeref almıştır. Senin, benim şeref aldığımız gibi. Biz bir avuç toprağı, Cenab-ı Peygamber'in ümmeti olmak dolayısıyla Allah kendi ismini bize vermiş, mümin ismini ve bizi yüceltmiştir. Cemaat-u aliyat ve cemalullah bize hazırlanmıştır. Hatta Musa Peygamberler Cenabı konuşurdu. Senin türünde senin vücudundur. Nasıl leylde kalk? Eğer aşktan bir ha haberim varsa, hakla görüş, konuş. Efendi hakla nasıl konuşulur? Sana şunu söyleyeyim, bir adam Kur'an-ı Kerim'i okusa gelse desek ben Allah ile konuşsun diye yemin etse, yemininde yalancı değildir, hanis değildir. Yine senin hitabınla Cenab-ı Hak sana cevap verebilir. Senin vücudun, senin tuğrun olmuştur. Musa Nebi Tuğr'da Cenab-ı Hakk'a, Ya Rabbi, beni, benimle konuşuyorsun. Bana cemalini gösterdiğince deyince, Cenab-ı Hak Lenterani buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemmâ câhû ve kellemâ vû rabbu. Kâle Rabbi erini anzur ileyk. Bana kendini göster, sana bakayım dedi Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'a Musa peygamber, Allah buyurdu lenterani ya Musa, sen göremez. Ve şöyle söyleriz Hazreti Musa'ya, Ya Musa, seninle konuşuyorum, seninle benim aramda 70 bin perde vardır. Hilkat-i ve alem olan Muhammed Mustafa, onun ümmeti gelecek, onlara öyle saat vereceğim ki, gündüzde ve gecede, öyle mübarek geceleri ihsan edeceğim ki, onlarla konuştuğum vakitte aramızda perde olmayacak buyurdu. Evet, cemal-i hakkı görmek aşıkların hakkıdır. Hak Teala kendisini, ümmeti Muhammed'e cemalini gösterecektir. Keyketi meçhul, Allah cemal Zaten baş gözü ve kalp gözü açık olan bu alemde de hakkı görür. Zira bu alemde hakkı görmeyen öteki alemde göremez. Ve ben ama âmâ ve huve fî âhete ve Burada... Hakkı görmeyen orada göremez. Burada ama olan, orada alma olur. <gülüyor> Amadan miradın başkızı kör manasına değil. Kalk gözükör manasına. Cenab-ı Allah kitabı ı keriminde birkaç ayet okuyacağım. Yani vereceğim, vereceğimiz manalar deryadan bir katıra. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir ayetin yedi manası vardır. Bir zahir, altı batındır. Bu da insanlara verilmiştir. Yani insanların zübdesi havas, havasına verilmiştir. O mana da bitmez, 70 bin manası vardır ehline göre. Dereceğimiz mana, zahir manasından bir müntara vereceğiz. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni Söyle Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendiler, cenneti bulmak isteyen, cemale irmik isteyen resul Ekrem'in ismini işitti mi, salavat-ı vermelidir. Bu, mana tallasına muhabbet tohumunu atmak demektir. Manevi tarlaya muhabbet tohumu atıyorsun. Efendimizin ismi anıldığı vakitte hemen radyonun sesini falan kız evinde. Ezanı Muhammedi okunduğu gibi. Hürmetkar ol. Cüneydi Bağdadi diyor ki, Ezanları okunduğu vakitte, Bağdat halkı neylerini susturmadılar? Çalgılarını yani. Söyleyeyim ben değilim, Cüneydi Bağdadi söylüyor. seyyid Taife. Susturmadılar. Yani yani ezana hürmetkar olmadılar. Halbuki ezan mektubu ilahi daveti sübhaniydi. Dikkat etsin ezana bak sana bir mektup geliyor. Allahu ekber, Allahu ekber. Ondan başka ibadete layık bir ilah yoktur. Ancak o vardır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür, mahlubudur. Sonra namaza gelin, namaza gelin, felaha gelin, felaha gelin. Kim davet ediyor, mektubun altında imza var, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Davet ediyor. Allah diyor ki ben davet ediyorum. Allah'a kasem ederim ki, Ramizu'nun hadisinde var, Ramizu şerif, Ezanı okunduğu vakitte Allah ve Melekleri de ezanı dinlerler. Sen sakın ha, bulunma, biz gelelim dersimize. Yuni Bağdadi diyor ki, Bağdat halkı ezanı okunduğu vakitte çalgılarının seslerini kesmediler. Ve sözlerini dillerine kitlemediler. Dırdırdırdı konuştular yani. Hürmetkar olmadılar kazana. Kalmiyohu Allah su tufanını gönderdi. Madın halkına da Cenab-ı Hak ateş tufanını gönderdi. Cengiz Han geldi. Allah'ın böyle orduları vardır. Senin idrakin benim aklımın terası ermez o işe. Senin aklın benim aklım bir ata benzer. Ata bindin denizin kenarına kadar gidersin. Sonra denizde yürüyemezsin. Aklın maş insanı oraya kadar güpürür. Sonra aklı vardır. Allah'ın orduları vardır. Mikrop orduları vardır. Zalimden orduları vardır. Kafirden orduları vardır. Daha da Bunları uzak şeyler. Senin tohumundan sana karşı ordusu vardır. Oğlun sana düşman eder. Yetiştirir büyütürsün. Düşmanını belinde taşımışsındır. Ekmek yedirirsin karına. Senin aleyhindedir. Sana itaat etmez. E sen Allah'a itaat etmedin ki karın sana itaat eyle. Allah'a itaat ederek bütün mahlukat itaat eder. Efendim ben ettim, e, bana etmiyor. Hayır. Sen ettiğin rivayeti kendindendir. Allah diyor ki bana itaat ederek ben de itaat ederim diyor Cenab-ı Hak. Bana itaat edene ben de itaat ederim diyor. Beni zikredeni ben zikrederim diyor Hazreti Allah. Ezgürünü ezgürükün. وَمَنْ اَتَعَنِي فَقَدْ اَتَعَتَهُ Hadis-i Bana iddana ve iddia derin Onun için ezan-ı Muhammediye ol. Sen müminsin, yakın bir zamanda bu hayatı kaybedeceksin. Rütben kalkacak üzerinden. Kasa da elinden alınacak, masada alınacak. Sevgili evlatların yetim, sevgili ailen dul, annen, baban saçını, sakalını yolacak. Yakın bir zamanda. Onların ağlaması, onlar kendilerine ağlasınlar. Sen kendine ağla. Senin ağlamana, feryadı figanına kimse gelmiyor. Amelinle başmışa kalacaksın. E sana Hazreti Muhammed'den soracaklar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zat kimdir diyecekler. Müslüm, Müslüm kitabının beyanına göre. Bu zat kimdir? Eğer Resulullah'a muhabbetin varsa, onun ismini içtiğin vakitte selavat verdin onun eshabına, ensarına, ehl-i beytine, yani ebliyasına, ülemasına hürmet kıldınsa ümmetine hırmet kıldınsa ümmetine söylüyoruz ya birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız diyor Resul-i Ekrem Müslümanlar birbirinin düşmanı tekrar ediyorum hadisin manasını söylüyorum sana birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız bir daha söylüyorum birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız sakallı sakalsız, şalvallı şalvarsız seveceksin birbirine ne mutlu Resul-i Ekrem'in sünnetini icra eden aşıklara. Ne kadar güzel bir şey. Mümin kardeşini seveceksin. Her duanda ona dua edeceksin. Ya Rabbi senin rızanı bilmeyen yolunu şaşırmış olanlara hidayet Ya Rabbi. Onlar da ümmeti Muhammed'den benim kardeşim Ya Rabbi. Resul-i Ekrem buyuruyor ki bir zaman gelir dualar reddolunur. Ancak birbirinize dua ederseniz dualar kabul olur diyor Peygamber. Sen bana ben dua edeceksin. Bu husumet ne? Bu soğukluk ne? Soruyorum. Herkes birbirine böyle kaşlarını çatmış bakıyor. Halbuki o da la ilahe illallah. Eğer Hz. Peygamber'e muhabbetin varsa onu seveni sen de seveceksin. Onun sevdiğini seveni sevdiğini. Hatta resul Ekrem'in haşa kelbi olsa ona hırmetkar olacaksın peygamberin köpeği diye. Aşıkar o kutuplar var ya, kutup, aktaat falan işiniyorsunuz. Resul-i Ekrem'in bastığı toprakları süme yapmışlar. Gözlerine çekmişler o makamı yükselmişlerdir. Kimin vücudunda Resul-i Ekrem'in nurundan bir nur varsa o yükselir o. İki türlü yol var. Biri dör evladı, biri yol evladı. Değilim. قُلْ اِنْ كُنُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعَانِهُ يُحُبُكُمُ اللّٰهِ Söyle Habibim, eğer... Dikkat unuttuğum konuştuğumu söze. Söyle kullarıma, haber ver. Eğer beni seviyorlarsa sana tabi olsunlar. Ki onları ben seveyim. Günahlarını affedeyim, derecatlarını âli kılayım. Cennetime layık edeyim, cemalime layık kılayım. Eğer beni seviyorlarsa sana tabi olsunlar. Sen sirac-ı çünkü, diğer ayet e Nurlu bir kandıyım, yol göstereceğim. Kime? bir enbiyaya. 224 bin peygamber gelmiş. Vazifelerini biliyor musun? Vazifeleri peygamberlerin, Hazreti peygamberin geleceğini halka müjdelemiş. 15 bin olmuş kadar peygamber. Resul-i Ekrem'in geleceğini halka müjdelemek için İsa peygambere inen İncil'de Resul-i Ekrem'in bütün efsahı duruyor. Papazlar inkar etmişler, etsinler. Resul-i Ekrem'in müjdesine Allah şahit. Tevrat'ta keza Resul-i Ekrem'in sıfatları var. İnkar etmişler. Bu değil demişler. Menfaatları elden gelecek diye. Çünkü kimin ameli kelse ortaya kemik atıldığı vakta birbirini ısırır. Kemiğe talip olur çünkü. Hakkı bırakır, kemiğe saldırır. Eğer beni seviyorlarsa, Habib-i Muhammed sana tabi olsun. Ki ben onları seveyim. Yani Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini kazanmak istiyorsan Resul-i Ekrem'in Yolundan, onun çizdiği yoldan o sıra zemin sana yol gösteriyor. Önüne nur açmış senin. O nur ne biliyor musun? Kur'an. Onur, Kur'an. Resul-i Ekrem canlı Kur'an. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben söylemiyorum sözü. Ümmül Mü'min Hazreti Ayşe soruyor, Söylüyor. Söz benim değil. Hazreti Ayşe'nin sözü. Ya anne, bir Resul-i Ekrem'i tarif et. Kur'an'ı okuyunuz. Kur'an neyse peygamber ödürlüyor. Canlısın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Söyle kullarıma Beni seviyorlarsa sana tabi olsunlar da onları seveyim. Demek ki Resul-i Ekrem'e tabi olmak Allah'ın muhabbetini celbetmektir. etmektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kutusun değil mi? Yani kıyamet günü de böyle. Her ümmet, her peygamberin diz bağları sökülecek, titreyecek böyle her ümmet, her peygamber. Hatta çökecekler yere peygamberler. Fakat ümmeti Muhammed Cenab-ı Peygamber'in sancağı alttan olacak. Oh Korku yoktu. Ümmeti Muhammed için. Bir kısmı arşın gölgesinde, bir kısım rivayet hamd altında. Hatta bizatihi Resulullah'ın yedi mübarek ellerinden abi Kefserden Kevser'den silah bulacaklardı, çiçeklerdi yani. İltifat vereceklerdi. Mahdeme-i Kübra'da dahi. Çünkü Kur'an'da ilan etmiş. Ela inne اَلِّيَا Allah, la حَوْفٌ عَلَيْهِمْ مَلَاوِمْ yahzenun. Ey Allah'ın dostları, Allah'ı sevenler, Allah'ın sevdikleri. Peygamber'e tabi oldun, Allah seni seviyor çünkü. Söyledik ki burada Sinci korku mahsulü tutturdu. İkincisi, ömen يُطَيْرُ Resul fakat ata Allah. Kim Allah Resulüne itaat etti? resul Ekrem'e, Allah'a itaat etti. Muhakkak Allah'a itaat etti. Kim resul Ekrem'i sevdi? Allah'a sevdi. Allah da onu sevdi. Kim Resul-i Ekrem'e ihanet etti? Allah'a ihanet etti. Müminlere ihaneden, Resul-i Ekrem'e ihanet etti. Allah! Bak madem söyleyin şeyin başına münafıkların yaptığı işi yuhaduun ve Allah ve'lzeena amenu ve ma yahtevuna illa anfusubema yashurun diye Allah Kur'an-ı Kerim'de müminle yapılan hudayı, hileyi Allah zat-ı ruhiyetine şey diyor, isnad ediyor. Müminle yapılan hile Allah'a peygambere yapılan hile gibidir. Mümini aldatmak zaten o bizden değil. Aldatıcı adam bizden değildir. Öyle demiş Şık pe peygamberlere vermiş. pazar yerinde Sebebi de böyle dolaşmış. Bakmış, birisi buğdayı satıyor, elini soktum, buharak elini sokmuş, dedi buharakini. Bakmış, buğdayın altı ıslak, üstü kuru. Niye böyle yaptın diye sormuş o, o, o şeye. Demiş, Yavuzullah yağmur yağdı. Üst kısımsız ıslâmı dedi Budeyn. Halk bunun ıslak olduğunu görürlerse almazlar. Onun işi ne yaptım? Kuru tarafını üstte çıkardım. Böyle yapanlar bizden değil dedi. Halkı aldatma. Sarı konu falan. Aldatanlar bizden değildir. Sarı konu cübben değil Olsaydı devrimsizlik, tacıya kırka alırdık onu biz otuza kırka. İlimin sadıklığının cübbeni olsaydı, İslam'da kıyafetler olsaydı mesele yoktu. Bak parayla insan, Müslüman olabilirdi. Aman imanını, imanını kurtar. Şimdi geliyoruz, birbirini sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Resul-i diyor ki, beni sevmedikçe her şeyimizden ziyade iman kemale irmez diyor. Hazreti Şimdi bir kısa alacağım, kısa, iki şey, revdak verelim dersimize. Dersin zübdesi olsun. <gülüyor> Peygamber'e salat vermenin faza halinden söyleyeceğim şimdilik ve keseceğim dersi. Vakitler dar oldu. Çok söz var burada, konuşulacak, bitmez. Yani benim methim, bütün ülemanın methi, bütün enbiyanın methi kâdî <gülüyor> Resul-i Ekrem'in meddaha hazreti Allah'tır Celle Celaluhu'la. Allah medediyor Peygamber'i. Sen öyle görüyorsun, Emine'nin çocuğu, Baba Abdullah babası, Muttalib dedesi, Ebu Talip amucası falan, onu Ebu Cehil dahi biliyorsun, dinli kavminler. Allah ne diyor Kur'an'da Habibi Muhammed sana bakıyorlar ama seni göremiyorlar Bir Görmek başka, bakmak başka. Okumak başka, anlamak başka. Çok okuyan ama anlamadı. Anladı ama yanlış anladı. Diyor ki biz Zat-ı Ekrem bak peygamberi sevenlere şimdi bir şey veriyorum. Diyor ki bir Zat-ı Zat Muhterem Kabe'yi tevap ediyormuş. Kabe'nin her rükmünde şey vardır, duaları vardır Kabe'nin. Allah nasip etsin. Ömründe bir defa vücudu sıhhat-ı afiyette olan, malı mülkü yerinde olan kişiler hacedilmene lazımdır. İslam'ın erkan mülkünden bir defa. Sonra nebafildir, ayrı. Hz. İmam-ı Azim 70 defa gitmiş. Salavat okuyormuş hep. O günlerde dua okumuyor, salavat okuyor. Allahümme sallâle Muhammedin ve alâle Muhammed. Malale, Muhammed Diyor ki Veliyullah'tan birisi, diyormuş onu, evladım. Her rüknün bir da, bir duası vardır. Sen bu duaları bilmiyor musun? Ben sana öğreteyim. Bir hepera hac vereyim sana. Ben oku duaları. Biliyor muydun demiş. Ama ben ahdettim bundan böyle hiç dua etmeyeceğim Cenab-ı Allah. Ancak Rasulullah mesela okur. Allah. O bana kahdi gelecek. Söylenir diye sordum. Biz horasanlıyız, horasan'dan geliyorduk. Efendim, Kufa şehrine vardık. O vakit Kerbân'dan geliyor. Şimdi gibi kolay değil işi. Yüz saatte varıyorsun. Kuba şehrine vardık. Babam orada gece öldü. Nasip olmadı yani Hacı olma çıktı ama hac etmek nasip onu öldü. Fakat babamın şekli değişti. Ümmeti Muhammed'de tenasuh yoktur. Bazen 100 senede, 50 senede, 60 senede bir defa insanın şekli değişebilir. Ben gördüm çünkü. Onun için söylüyorum. Efendim, eski ben İsrail'de bir adam mürahidi mi? Allah onun amelini zahine verirdi. Domuz olurdu. İnsan akşam adam sabahın domuz olurdu. Kur'an-ı Kerim söylüyorum. Akşam insan sabahın maymun olurdu. Böyle. Ama ümmeti Muhammed Peygamberimiz gelince Allah bunu kaldı. Ümmeti Muhammed'de bu oluyor oluyor ama manevi oluyor. Yani gözlerinde perde olmuyor ne bunu görüyorlar. Bu da ayrı. Babamın şekli değişti. İbret olsun diye bazen böyle can abi hak 50 senede, 100 senede, İbn Şehane tarihinde orada bir kayıt gördüm ben. Halep'te bir adam namaz kılanın imamın taklidini yapmış adam maymun olmuş, Allah maymuna tebdil etmiş, İbn-i yazılı. Ben görünce babam bu hale geldiğini, başladım ağlamaya, bize iki musibet girişti. Hem yolda babamı kaybettim, hem de babam bu şekle girdi. Ve ben anılacağım sonra, bunun babası şu şekle, öldükten sonra bu şekle girdi diye. <Gülüyor> Gayet çirkin bir şekle girmiş, hızlı şekline girmiş. yani domuz olmuş öldükten sonra. Ağlıyordum, birdenbire çadırın kapısı açıldı, Nurhan'ı bizzat içeri girdi arkasında böyle nubani insanlar vardı, doğru babamın yattığı yere gittiler, yüzünü açtı babamın, mübarek elleriyle sağdı ayağına kadar, baba eskisinden güzel oldu. Hemen kalktım, ayaklarına sarıldı hazretim. Kimseniz beni bu beladan kurtardınız, Efendim, babamın bu, bela, bu azaptan kurtardınız kimsiniz? siz büyük bir zatı muhteremsiniz dedim. Dedi ki, ben Resulü Ekrem Muhammed Mustafa'yım. <gülüyor> Baban her gün bana 100 salavat okurdu, bugün melek geldi haber getirdi. O zat göçlü başına böyle bir felaket geldi, onun necaat için buraya geldim dedi. Ondan sonra ben bunu görünce diyor, şimdi dua etmiyorum, salavat okuyorum. Peygamber bana muhabbet ederse kâfi vermişsin diyor o zat. <gülüyor> Petham, iptah aynay, gözlerini aç söylüyorum. Hadi bir tane daha söyleyeyim size, zuhur Zuhur etti şimdi bu, kusurumu affedin. İrizat'ın borcu varmış. Yüz altın o devirde çok büyük şey. Tüccar batmış, borçlu kalmış adamcaz namusu da bir adam. Ağlayıp sızlıyor şimdi kendi kendine iflas ettiriyor ki evvelen parası otursun diye. Yuh! Açık göz adam çünkü o. Bilmiyor ki yılan olacak boynuna dolanacak yakın zamanda. Açık göz adam herkesin hakkını verir. Haksız, tertemiz, onun açık, özü pak olarak ahirete gider. Öyle kimsenin malını çalan, vuran kişi adam açık gözü, Ahman ahmadır o. O bana desin ha ah bak yeşil dik ama ben onu diyor. ben dolaş. Ne ona... kız zamanda hangi sözü çocuğa çıkacak meydana? Karşılaşacağız. Gören ki bir arpa olsun. Gören ki bir zerre olsun. Femen men ya'mel miskale zerratin hayran yarah ve men ya'mel miskale zerretin şerren yarah ayet-i kerimelerden. Allah var sizlarmış. Ya Resulullah şefaat Bana yardımcı ol. Cünebak bana parayı versin ben borçlu kalayım. Çünkü borçlu bir adam ölürse kabirde elleri zincirdedir. Gene borçlu bir, Cenab-ı Peygamber borçlu da adamın namazını kılmamıştır. Sorardı, borcu var mı? Ya Resulullah borcu var dediler mi, namazını Peygamber kılmazdı. Daha borcu kaza edilinceye kadar. Fetham. Herhalde hakkını aldın, suyu iflas etti diye. Ağlıyor diye, sonra bir akşam nur mümüvvet görünmüş. Resul-i Efendimiz yani. Dedi ki o zata, git yarın Hekimoğlu Ali Paşa'ya. Camisi var, koca Mustafa Fiyye giderken, namaz kıldırın Orada güzel bir camidir. Git orada Sadı Azzammış, Hekimoğlu Ali Git Hekimoğlu Ali Paşa'ya, de ki, resulül sana selam söyledi, bana yüz altın vereceksin. Demiş ki, Ya Resulallah, sözün hak gerçek ama benim bu teksibeler uzat, inanmaz bana, demiş. Demiş ki, ben sana işaret vereceğim, demiş. Burhan vereceğim, tanık vereceğim, şahit vereceğim. O bana her akşam yüz abah salavat şerhinde getirirdi, cuma akşamı unuttu bana salavat vermeyi. Sana derse ki, taksi bedersin, yalanlar da seni. De ki benim şahidim var. Cuma akşamını sen Yusuf Peygamber hakkında Yusufat verirmişin. Cuma akşamını unutmuşsun. Çünkü benimle onlar arasında dedi. Allah'taki onlar arasında. Cenab-ı gitti. Hekimoğlu Paşa'yı görür, atmıyorum nafı. Huzura girdi. Paşa'ya selam verdi. Paşa Ali Kümser'im. Buyurun, nedir? dedi? İşin Dedi ki, sanarı Sürü Ekrem'in selamı var. Ve Ali Kümser Paşa ayağa kalktı. Resul-i Ekrem selam veriyor, elbet kalkması lazım. Veril nimeti çünkü. Sevgili devleti. Hem dünyaya mahretle. Bana yüz altın vereceksiniz. Böyle emir ferman buyurdular. Dedi ki, vallahi bu güzel bir söz. Selam da güzel. Sözünde hak ama, niye ben bu rüyayı ben görmedim? Bu rüyayı ben görseydim, sana hemiz sormadan parayı verdim. Sen görüyorsun da ben niye görmüyorum? Dedi paşa. Paşa ki. O bak dedi ya, o zat, benim, ben bu sözü peygambere söyledim, beni tekzip ederdi ya. Resul ekrem de sana tanık olarak bir şey söyledi. Seninle hak arasında her gece sen 100 salavat-ı şerife okur peygamberin ruhuna gönderirmişsin. Evet, dedi kocam. Sonra, cuma akşamı unutmuş. Şahidim bu, dedi. Bir daha söyle bakayım. Bir daha anlat. resul Ekrem'in sana selam, aleyküm selam gene ayağa kalktı Bana yüz altın vereceksin. Bir daha söyle. Resul-i Ekrem'in sana selamı var. Paşa ayağı kuttu. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tekrar ettiriyor. En sonunda adam sana dedi ki yani ishiza ediyor paşa. Dedi ki paşa vereceksen ver, vermezsen beni şey etmedi. Oyalama burada deyince. Dedi ki yedi selam verdin, yedi yüz altın vereceğim sana dedi. Eğer devam etseydin bütün servetimi verecektin. Bana Muhammed Mustafa'dan sana bir telam getirdin dedi. Tabi nuru imanı olanlar kalplerinde Peygamber'e muhabbeti olanlar ilgimallarını, canlarını, evlatlarını bu dini orada feda etmişlerdir. Her haneden yüzleri şehidimiz var. Biri katsın söylesin bakayım burada, benim hanemde şehit yoktur Muhammed yoluna diye. Dini İslam yoluna diye, vatan millet yoluna diye söylesin yüz kalsın. Hepimizin düşünmüşler yakın zamanda her hanede bu din için, işte, Ahmet için, Resul-i Ekrem için çok kurban biz. Elbet ki muhabbetini inşallah alacağız. Ömür ediyoruz çünkü Peygamber rahimdir. La katja akümü Rasulümün <gülüyor> en küşüküm aziz, azizdir. Aleyhim a harisün aleyküm bizim üzerimizde haristir. Nasıl bir ana bu evladına şey ise muhabbeti varsa, Rasulü Ekrem'in bize muhabbeti, adamımızın, buralımızın merhametinin daha çoktur. Cenabı Hakkın ana bu rahmetinden ümmeti Muhammed'e merhameti yetmiş binde daha fazladır. Bir kere Allah Rasulü affeder cünnet günahını. Ya Rabbi bizi Habibi Muhammed'in ayırma. Allahü yedi ila edari selam ve ehlimin inşa'a ila esiratı üstü.